Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Devenin üzerindeki şehitler kim? Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr Allah sabrı cemil versin Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek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 Abd bin Ömer şehit olmuş. Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeir, Hayseme, Amr bin Cemuh'ta Yüzde yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver. Allah bize sabır ver ya Rabbim. Sabır ver. Baba. O ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi. Peygamberimiz de Beşirle birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsak kabul etmez misin? Etmez miyim? Tabii, tabii. 65. Bölüm Müslümanlardan Uhud Savaşı'na katılanların hepsi yaralıydı. Medine'ye geldikleri ilk günün gecesini yaralıların tedavisiyle geçirdiler. Tehlike henüz geçmemişti. Kureyş'in Medine'ye saldırmasından endişe eden sahabiler önlem almak gerektiğini düşündüler. Evs ve Hazreç kabilelerinin liderleri durumu istişare ediyordu. Kureyş her an bir baskın yapabilir. Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız. Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım. Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım. Saad, sen ve ben burada. Peygamberimizin kapısının önünde nöbet tutalım. Hubab, Katade ve Ubeyde mescit girişinde. Tamam arkadaşlar? <Gülüyor> tamam, tabii ki. Ömer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye de söyleyelim dikkatli olsunlar. Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Peygamberimizin aldığı yaralar onu bitkin bir hale getirmişti. O geceyi uyuyarak geçirdi. Hatta Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı duymadı. Bir müddet sonra Bilal yeniden kapısını çaldığında uyanabildi. Ancak güçlükle yürüyebiliyordu. Müslümanlar arkasında saf tutarak namaza durdular. Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Medine'ye geri dönüp Müslümanların işini bitirip bitirmemek arasında tereddütteydiler. Tamam artık sessiz olun. Ortak bir karara varmamız lazım. İkrime sen konuş. Geri dönmeliyiz. Onları bu halde bırakırsak yine güçlenirler. Evet. Görüş, önümden, Bugün, Bugün bir bir Tamam. Susun artık Halit sen ne diyorsun Savaşın seyrini değiştirdin Onlara en ağır darbeyi vuran sensin Durumları nasıl Ne yapmalıyız Hemen hepsi yaralı Aralarında durumu ağır olanlar var Geri dönersek karşımıza çıkacak Çok adam olmaz Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz Baksana şunlara Savaşın başında bizi tek tek doğradılar Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim Evet evet yürüyelim, evet, evet, yürüyelim. Bu da mantıklı Daha güçlü bir şekilde saldırabiliriz Ama bizi korkaklıkla suçlayacaklar Muhammed'i öldüremedik İyi düşünmeli sağlam bir plan yapmalıyız Medine'deki Yahudiler ve münafıklar geri dönenleri iğneleyici sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlardı. Savaş öncesinde 300 askeriyle geri dönen Abdullah İbni Übey, gazi olan oğlu Abdullah'a veryansın ediyordu. Babanın sözünü dinlemedin Abdullah. Ben ne demiştim? Şehirden çıkmayın dedim. Ama Muhammed ne yaptı? Çoluk çocuğun sözüne oydu. Şimdi haline bak. Yüzün darmadağın olmuş Dişlerin dökülmüş Baba ben Allah yolunda bu musibete uğradım Dediğimi dinleseydin bunlar başına gelmezdi Baba keşke şehit olsaydım Kesilen burnum da Dökülen dişlerim de Allah yoluna feda olsun Daha çok gençsin Ahmak Benzer bir olayda Zafer oğullarının evinde yaşanıyordu Baba Hatıp Ölmek üzere olan oğlunun başında Diğer evlatlarına çıkışıyordu Bunu ona siz yaptınız. Biz mi yaptık? Sizin yüzünüzden savaşa çıktı. Şimdi ölmek üzere. Baba, oğlun şehit oluyor. Onun cennete gideceğini bilmiyor musun? Cennet cennet dediğinizde nedir ha? Vallahi siz aldanıyorsunuz. Ne diyorsun sen baba? Dediklerini nereye gittiğinin farkında mısın? Kesin sesinizi. Oğlum ölüyor. Oğlum... Peygamberimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra Bilal-i Habeşi'den Müslümanlara bir duyuru yapmasını istedi. Ey Müslümanlar! Beni dinleyin! Resulullah size düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte bulunanlardan başkası gelemeyecek. Yalnızca Uhud gazileri bu sefere katılacak. Biz de Kureyş'in geri dönmesinden korkuyorduk. Onlara meydan okumazsak yeniden üstümüze yürürler. Evet. Herkes hazır olsun, ne olur ne olmaz Burada olanlar olmayanlara duyursun Hemen, hemen hazırlar Hadi, hadi, Huzur, hadi. hadi Hemen hazırlar Hemen Haber, Medine'nin uzak mahallelerinde oturan Müslümanlara ulaştığında Hepsi yaralarını aldırmadan hazırlığa başladılar Abdüleşel oğullarından Abdullah bin Sehl ile Rafi bin Sehl ağır yaralıydılar Kendi aralarında konuşmaya başladılar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 Rafi, yürüyemiyorsun. Sırtıma bin. Sen de yaralısın. Bir de beni mi taşıyacaksın? Ben daha iyiyim. Hadi gel. Şu yokuşa çıkalım. indiririm seni. Sarıl boynuma. Tamam. Hadi bakalım. Allah senden razı olsun. <gülüyor> Hüseyd bin Hudayr da yedi ayrı yerine kılıç darbesi almış, onları tedavi ettiriyordu. Resulullah'ın emrini duyunca derhal kalkıp hazırlanmaya başladı. Eşi yaralarının daha da kötüleşmesinden korkuyordu. Hüseyd, nereye gidiyorsun? Allah Resulü çağırmış. Ama sen yaralısın. Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var? Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?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 Peygamberimiz yüzünde iki halka yarası, alnı yarılmış ve dişleri kırılmış, sağ omzu ve dizleri yaralanmış olduğu halde zırhını giydi. Tekrar savaşmaya hazırdı. Müslümanlar mescidin girişinde bekliyorlardı. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın çıktığını görünce, atını mescidin önüne getirdi. Peygamberimiz Talha'yı görünce, silahının ve kalkanının nerede olduğunu sordu. Yanımda ya Resulallah! Talha zırhını giydi, kalkanını göğsüne yerleştirdi. Sadece göğsünde dokuz yarası vardı. Ama onları önemsemiyordu. Arkadaşları kolunu kaldırdığında yaralarını gördüler. Talha, göğsün pek iyi görünmüyor. İzin istesen... Resulullah'ın yarası benim için daha önemli. Onu nasıl yalnız bırakırım? Müslümanların samimiyetlerinin yanında münafıklardan orduya katılmak isteyenler de oluyordu. Çünkü onların ileri geri konuşmalarından herkes haberdar olmuştu. İki yüzlülüğünün ortaya çıkmasından korkan Abdullah bin Übey de silahlanarak peygamberimizin yanına geldi. Merhaba ey Allah'ın Resulü. Yeni bir sefer düzenlediğini duydum. Ben de hizmetindeyim, seninle geleceğim. Peygamberimizin cevabı gayet netti. Hayır. Abdullah bin Übey reddedilmenin verdiği gurur kırıklığıyla geri döndü. Peygamberimize duyduğu nefret katlanarak artıyordu. Bu esnada babası şehit olan Cabir silahı yanında olduğu halde peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah! Bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemişsiniz.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 Şimdi Kureyş'in nerede olduğunu tahmin ediyorsun diye sordu. Onların da yaralıları var. Hayvanlarından da kayıpları çok oldu. Fazla uzaklaşmış olabileceklerini sanmıyorum. Seyale mevkindedirler diye düşünüyorum. Peygamberimiz Talha'yı, ben de öyle olduklarını sanıyorum diyerek destekledi ve şöyle devam etti. Talha, iyi bil ki Allah bize fethi nasip edinceye kadar, bizi bir daha dünkü gibi zarara uğratamayacaklardır. Sonra ordu, tekbirler ve dualar eşliğinde yol açıktır. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.